İnna Muhammedullahi nehdun, beni ve neslaafiru ve neauzu billahi min ve min syyat alnazina. ve menyethi fala Ve işhedu an la ilah illallah, watehu la Ve işhedu anna abduhu ve kitabullah Muhammedin ve شجر الأمور مهتساتها وكل متسة بدعة وكل بدعة ظالله başladınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın siyerinde altı önemli meselede üçüncüsünde kalmıştık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin huzurunda Necm suresini okurken bu surenin Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı, yani Necim suresi 19. ayetine geldiği sırada şeytan buna şu ifadeleri karıştırdı. İşte bu yüce garanik, yani garanik turnalar demek. Bu yüce turnalar var ya kesinlikle onların şefaati umulur. Şeytan bu ifadeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okumasına karıştırınca sureyi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan dinlemekte olan müşrikler bu karıştırılanları gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğunu zannettiler. Bundan da oldukça hoşlandılar ve şöyle konuştular. İşte bu bizim isteğimizdir. Biz de biliyoruz ki fayda da zararda Allah'tandır. O tektir, ortağı yoktur. Fakat şu putlar Allah katında bize şefaat edeceklerdir. Bu kıssa, Karani kıssası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit bir isnatla gelmiş değil. Fakat çok sayıda Mürsel rivayetler var birbirini destekleyen, yani böyle bir hadisenin gerçekten vukulu bulduğunu gösteren. Bununla ilgili rivayeti Taberi, İbn-i ve başkaları Haç suresinin 52. ayetinin tefsirinden nakletmişlerdir. İbn-i Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirine başlamadan önce şöyle demiştir. Müfessirlerden bir çoğu burada Garani kıssasını ve Kureyş müşriklerinin Müslüman olduğunu zannederek Habeş ülkesine hicret edenlerin ço çoğunun dönüşünü anlatırlar. Fakat bütün bunlar mürsel kanallardan olup sahih bir kanaldan müsned olarak rivayetini görmedim. En doğrusunu Allah bilir. Rivayetleri naklettikten sonra da şöyledir. Begavi tefsirinde İbn Abbas, Muhammed bin Kabel Kurazi ve başkalarının sözlerinden toplanmış olarak yukarıdakine benzer şekilde olayı anlatmıştır. Sonra burada şöyle bir soru sorar. Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi masum kılmış olmakla birlikte böyle bir olay nasıl meydana gelebilir? Bu sorudan sonra insanların buna verdikleri yani ilimlerinin verdikleri cevapları nakledir. Bu cevapların en güzellerinden biri de şudur. Şeytan bu sözleri müşriklerin kulaklarına düşürdü. Yani onların kulaklarına iletti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demedi böyle bir şey ama e, bunu sadece müşrikler, e, Allah Resulü böyle dedi gibi şeytan sadece onların kulaklarına iletti. Onlar da bunu gerçekte öyle olmadığı ve Rahman elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden olmayıp şeytan içinden olduğu halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sadır olduğunu zannettiler. En doğrusunu Allah bilir. Bu haberlerin sayıh olduğu dikkate alınırsa eğer, e, kelamcılar da buna çeşitli cevaplar vermiştir. Kadıyaz Rahimullah der ki, eşşifa kitabında, e, buna karşı çıkmış ve cevaplar vermiştir. Burada yani e, bilmemiz gereken şey şu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söylemese de, e, şirk ehli şeytanın müdahalesiyle, şirk ehlinin kulaklarına bu gitmiştir. İman ehli bundan etkilenmedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada okumayı sürdürdüğü ve secde ayetine gelince hemen secdeye vardı nakledilmiştir. Sureyi dinlemekte olan müşrikler de secdeye kapandılar. Yani Necm suresinde onlar da secdeye kapandılar. İşte bu haber derhal ülke içinde yayıldı. Müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seçtikleri, yani ona tabi oldukları söylentisi her tarafa dağıldı. Hatta Habeşistan'da bulunan Müslümanlar bile bu haberi duydular, onlar hicret etmişlerdi, bu haberi duydular ve bundan dolayı ülkelerine döndüler. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin bu söylentilerini reddedince, bu defa önceden üzerinde oldukları şirki eskisinden daha şiddetli bir şekilde sürdürdüler. Hatta müşrikler çok daha ileri giderek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sen bunu söyledin, okudun demeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan öylesine korkmuştu ki nihayet Allah Teala şu ayeti indirdi. Ey Muhammed biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki bir temennide bulunduğunda şeytan onun dileğine bir şeyler katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah şeytanın katacağı şeyi iptal eder, sonra Allah kendi ayetlerini yerleştirir ve Allah alimdir, hakimdir. Haç suresi 2. ayet. Kim bu kıssayı anlar da buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dininde şüpheye düşerse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile müşrikleri birbirinden ayırt etmezse Allah o kimseyi uzak etsin. Özellikle de şu karanik sözlerinden, kaslarının melekler olduğunu öğrendikten sonra. <gülüyor> Onlar bu karanik sözüyle yani şefaatleri umulur sözüyle melekleri kastediyorlar. Yani onlara ibadet ediyorlardı. Diğer bir kıssa Ebu Talip kıssasıdır. Ebu Talip tevhidi kabul etmiş, insanları buna teşvik etmiş, müşriklerin akıllarını aşağılamış, onları ahmak bulmuş, şirkten ayrılıp İslam'a girenlere sevgi göstermiş, vela göstermiş, ömrünü, malını, çocuklarını, aşiretini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmek için ölünceye dek ortaya koymuş. Bu yolda her türlü zorluk ve sıkıntıyı da e, katlanarak, ve büyük düşmanlığa maruz kalmasına rağmen bütün bunlara sabretmiş fakat İslam'a girip eski dininden beri olmadığı için Müslüman olamamıştır. Halbuki o dine girmeme gerekçesi olarak bunun babası Abdülmuttalib'e ve Haşim'e ve diğer Kureş büyüklerine dil uzatma manasına geleceği mazeretin ileri sürmüştür. Ebu Talip vefat ettiği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasının bu kadar iyiliklerine karşı ona bağışlanmada bağışlanma dileğinde bulunmak istemiş. Ona olan akrabalığına ve yaptığı yardımlara rağmen şu ayet nazil olmuştur. Cehennemlik oldukları belli olduktan sonra en yakın akrabası olsa bile ne peygamber ne de iman etmiş olanların müşriklere bağışlanma dilemesi yakışmaz. Tevbe suresi 113. ayet. Bu kıssanın ortaya koyduğu hakikatlerden birisi de Basra ahalisinde veya Ahsa ahalisinde İslam'ı ve Müslümanları seven fakat buna rağmen bu dine ne elleriyle ne mallarıyla yardımcı olmayan, Ebu Talib'in ileri sürdüğü mazereti kadar bile mazeret ileri süremeyen kişilerin durumudur. Ve böylece dine bağlık iddia eden birçoklarının da gerçek yüzü ortaya çıkar ve bu surette hidayet sapıklıktan ayrılmış olur. Yanlış anlaşılmalar giderilmiş olur. Yani bu kısa düşünülürse şayet, yani Ebu Talib'in tevhidi benimsemiş, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini, Bukhari'de e, geliyor onun vefatıyla ilgili kısa biliyorsunuz. Ona diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Ey amca, la ilahe illallah de ki ben de senin hakkında şefaatçi olayım.'' Onun söylediği şey şu, ''Ben senin getirdiklerinin doğru, hak olduğunu biliyorum ki hayatında hep ona destek olmuş.'' Yani müşrikleri karşısına almış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan taraf olarak. Müslümanların uğradığı eziyetin bir kısmına o da uğramıştı. Bütün bunları da yapmıştı. Fakat diyor ki, ey Muhammed diyor, ey yeğenim diyor, e söylediklerin hak. Bunu kabul ediyorum. Fakat senin söylediğin, teklif ettiğin şu kelimeyi, yani La İlahe İllallah kelimesini söyleyerek İslam'a girmeyi kabul etse, Kureyş'in kadınları aleyhimde e teneke çalarlar. İnsanlar, Ölüm korkusundan dolayı yeğenine iman etti derler. Bu yüzden bu sözü kabul etmiyor. La ilahe illallah'ı kabul etmiyor. Allah, peygamber ve selam'a bizzat böylesine yakınlığı olmasına rağmen tevhid ehline karşı desteği bulunmasına rağmen bu konuda şirk ehline karşı Müslümanlardan taraf olmasına rağmen böyle bir zatın imanını kabul etmemiştir. Yine Bukhara ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, cehennemde ona benim olabilecek en yakın fayda onun cehennemde sığ bir yerde olmasıdır ki ayağına kordan bir takunya giydirilir. Bu sebeple beyni kaynar. Yani o cehennemin ehlindedir. Onun cehennemden çıkmasına bir katkısı, vesile olması söz konusu değil. Bunu beyan etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu dava böyle bir şey. Peki ya e, bu tevhid davasına bu kadar bile, Ebu Talip kadar bile faydası olmayan, bu dini sahiplenmeyen, bunun için vela ve berâ göstermeyen kimselere ne demeli? Diğer bir kıssa hicret kıssasıdır. Hicret olayında onu okuyan çoğu kimsenin dahi bilmediği birçok ibretler ve faydalar vardır. Lakin bizim burada gayemiz hicret kıssasının ihtiva ettiği birçok meseleden bir tanesini açıklamaktır. Bilindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından olup da hicret etmeyen bir takım kimseler vardı. Bunların dinde herhangi bir şüpheleri olmadığı gibi herhangi bir tereddüt sahibi değiller. Müşriklerin dinini süslü göstermek gibi bir gayeleri de yoktu. Bunlarda bunlarda aile, mal ve vatan sevgisi önde geliyordu. Hicret etmeyen bu kimseler, müşrikler Bedir'e çıktığında, savaşa çıktığında, istemeyerek de olsa müşriklerin savaşın, safında savaşa katılmaya mecbur edildiler. İşte bunlardan kimileri? Müslümanların attıkları oklarla öldürülüyordu. Yani onların safında olduğu için Müslümanların attığı oklar bunlara da isabet ediyor, öldürülüyordu. Fakat oku atan kimse bunların Müslüman olup olmadığını bilemiyordu. Sahabeler sonunda ölenler arasında falan ve filan kişilerin de bulunduğunu gördükleri ve duydukları zaman bu onlara ağır geldi. Biz Müslüman kardeşlerimizi öldürdük diye üzüntüye kapıldılar. İşte bunun üzerine Allah azze ve celle şu ayet indirdi. Kendilerine yazık eden kimselerin canlarını alırken melekler onlara ne işteydiniz deyince bunlar biz yeryüzünde çaresizlik diyecekler. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya cevabını verecekler. İşte onların varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Erkek, kadın ve çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. Yani buna e, gerçekten yani imkanı olsa bunu yapacak olanlar müstesna. Böyle durumlar olmadığı halde mesela ee, İbn-i Abbas Radyalanma Abbas Radyalanma'nın oğlu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amcasının oğlu yani. i̇bn Abbas Radyalanma diyor ki o zaman ben o acizlerden idim diyor. Yani o zaman çocuktu. Çocuk olduğum için e, babası da hicret etmemişti. O aciz olarak yani kadınlar gibi, çocuklar gibi böyle aciz kimseler. Yani onun kendi başına hicret etmesi mümkün değil. Bunlar müstesnadır. Yani hicrete yol bulamayanlar müstesnadır. Burada Abbas Radyalan gibi kimseler ifade ediliyor, tehdit ediliyor. Abbas radıyallahu ise gayesi şuydu, yani gösterdiği mazeret şuydu. İşte Kabe'nin perde darlığı gibi veya hacılar sulama gibi hizmetler benim elimde. Ben burada bu işleri yapmaya devam ederek daha çok ecir kazanmak istiyorum. Yani o sülaledeydi. Böyle bir niyeti vardı. Bedir savaşında esir edildiği zaman ona aynı bir müşrik gibi bir muamele yaptı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani fidye konusunda, yani bir müşrik nasıl esir edildiğinde ne uygulanırsa aynı uygulamayı ona da yapmıştı. Evet, Nisa suresinin 97-99. ayetleriydi bunlar. Bu kişilerin kıssalarını ve sahabenin, biz kardeşlerimizi öldürdük sözünün gereğince düşünürsek şu gerçeği anlamış oluruz. Mekke'de kalan bu kimselerin din hakkında kötü bir sözleri ya da Müşriklerin inancını süslü gösterdiklerine, onların dinlerini beğendiklerine dair herhangi bir söz onlara ulaşmış olsaydı, biz kardeşlerimizi öldürdük demezlerdi. Çünkü Allah Teala bir kimsenin iman ettikten sonra böyle küfür bir söz söylemesi durumunda küfre gireceğini, daha onlar Mekke'deyken hicretten önce onlara açıklamıştı. Bununla ilgili olarak şöyle buyurulmuştur. Nahl 106. ayetinde, Kalbi iman ile dolu olduğu halde, ''İnkâra zorlanan müstesna, kim iman ettikten sonra Allah'ı inkâr eder, kalbini kafirliğe açarsa, sinesini küfre açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlardır. Onlar için büyük bir azap da vardır.'' Bu Mekke döneminde nazı olmuştur. Allah Teala'nın onlar hakkındaki daha önce bahsedilen ifadesi bundan daha da açıktır. ''Melekler bunlara sizin tasdikiniz nasıldı diye sormadılar.'' Yani siz Hakk'ı, İslam'ı tasdik ediyor muydunuz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ediyor muydunuz diye sormadılar. Bilakis ne işteydiniz, ne durumdaydınız diye sordular. Hicret etmeyip de Mekke'de kalan bu kimselerde de buna karşılık biz yeryüzünde acizdik, çaresizlik cevabını verdiler. Dikkat edirse melekler verdikleri bu cevaba karşılık onlara karşı yalan söylüyorsunuz demediler. Yani onlar çaresizlik öne sürdüler. Yalan söylüyorsunuz demediler melekler. Ee, senin yolunda ölünceye dek cihad ettim diye mücahide Allah sen yalan söylemektesin diye karşı çıkınca melekler de sen yalan söyledin diye karşı çıkmışlardı albuki. Yani o riyakar kimseler vardı yani. Ya üç kişi Allah'ın huzuruna getirilir, sorguya çekilir. İşte sen e, nedir amelin? Ben ya Rabbi der. Senin için ilim öğrendim şöyle şöyle yaptım der. Allah ona yalan söyledin der. Melekler de tasdik edersen Sen yalan söyledin diye. İşte ben cihad ettim. Allah yolunda senin yolunda cihad ettim. Yalan söyledin. Sen insanlar desinler diye bunu yaptın. E, melekler de e, bu şekilde yalancı olduklarını söylerler. Böyle olmuyor da melekler burada yalan söylediniz demiyor bu icret etmeyenlere. E, aksine e, biz yeryüzünde çaresizlik dedikleri zaman melekler Önceki hadiste cihad ettiğini söyleyen kişiye dedikleri gibi siz yalan söylüyorsunuz demeyip Allah'ın arzı geniş değil miydi dediler. Hicret etseydiniz ya. Allah'ın arzı geniş değil mi? Hicret etseydiniz ya diye karşılık verdiler. Bundan sonra gelen ayette ise ilim sahibi veya cahil bütün insanlar için daha net bir açıklama yer almaktadır. İşte bu ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Erkek kadın ve çocuklardan Gerçekten aciz olup hiçbir şeye, hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. İşte bu ayet çok daha açık ve net olarak durumu ortaya koymaktadır. Çünkü her yönüyle bir şey yapamayacak kadar aciz olanlar, tehdidin dışında bırakılmışlardır. Artık ilim talep eden kimseler için bunda bir şüphe kalmamıştır. Ancak ilim talep etmeyen kimseler böyle değildir. Allah Teala bilakis bunlar hakkında şöyle buyurmuştur. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar asla hakka dönmezler. Bakara suresi 18. ayet. Eğer bir kimse bu ve bundan önceki konuları gereğince anlayabilmişse o takdirde Hasan el Basri rahime olan sözünü de şu sözünde kavramış olur. İman süs ve temenniden ibaret değildir. Ancak iman kalpte yerleşen ve amellerle doğrulanarak pekiştirilen bir ibare'dir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Fatır Suresi 10. ayetinde. Ona yani Allah Azze ve Celle'ye ancak güzel söz, sözler yükselir, ulaşır. Onları yani güzel sözleri de Allah'a salih amel ulaştırır. Yani sözle amelin imandan olduğunun delillerinden birisidir bu ayet. Allah'a ancak güzel söz ulaşır, ve onu ulaştıran şey de Salih ameldir. Son olarak son madde olarak Nebi Aleyhissalatu vesselam vefatından sonra biliyorsunuz irtidad edenler oldu, dinden dönenler oldu. Bunların kıssasıyla ilgili dikkat çekilecek bir mesele var. Bu kıssayı işten kimselerin kalbinde alim diye isimlendirilen Şeytanların atmış olduğu şüphelerden zerre kadar bir şey kalmaz. Onlar şöyle derler. Bu ameller şirktir. Fakat bunları yapanlar la ilahe demektedirler. Bu sözü söyleyen hiçbir kimse hiçbir şekilde kafir olmaz, küfre girmez diyorlar. Bundan daha beteri bedeviler hakkındaki şu sözleridir. Bunlar bunlar da İslam'ın zerresi yoktur. Fakat bu kimseler La İlahe dedikleri için bu sözle beraber Müslüman sayılırlar. Yani Allah katında kurtaracak bir imandan bahsediyoruz. İslam onların mallarını ve kanlarını haram saymıştır. Halbuki bunların İslam'ı bütünüyle terk etmiş olduklarını onlar da kabul etmektedirler. Yine onların ölümden sonra dirilmeyi inkar ettiklerini, ahireti inkar ettiklerini, hatta bunu kabul edenlerle alay ettiklerini... Aynı şekilde dinle alay edip atalarının Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine muhalif olan dinini daha üstün gördüklerini de bilmektedirler. Yani gelenekten gelen, insanların taklitle öğrendikleri, yani herhangi bir delille dayanmadan öğrendikleri kurafeleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak gelen, nakledilen dinden de üstün görmektedirler. Böyle olduklarını da bilmektedirler. Bütün bunlara rağmen bu inatçı ve cahil şeytanlar, bu bedevilerin onlardan bu bütün sayılan işlere cüret edenler olsa bile la ilahe illallah dedikleri için Allah katında kurtulacaklarını yani iman ehli olduklarını iddia ederler. İşte zamanımızda e, mürciye denilen akıp Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındayken bu ümmeti sakındırdı. E, habis, bu ümmetin kaderiliği, e, mecusiliği dediği şeylerden iki fırkadan birisi. Birisi kaderiye, birisi mürciye. Bu mürciye fırkası, kişi la ilahe illallah dedikten sonra e, ne olursa olsun, ameli ne olursa olsun, ister amel etsin, ister amel etmesin, o mümindir demeleri. iman artmaz, eksilmez demeleri. Bunu maalesef daha e, çocukluk çağlarında çocuklarımıza bu şekilde de öğretirler. Yani bir kimse Müslüman olduktan sonra o mümindir. Bunları ayrı görmezler zaten, mümin, Müslüman eşittir diye. Dolayısıyla mümin bir kimse her ne günah işlerse işlesin imana hiçbir zarar vermez. Buna karşılık hariciler nakidesini de biliyorsunuz. Yani onlar büyük günahlardan veya kendilerince şirk, küfür iddia ettikleri şeylerden dolayı ehli İslam'ı tekfir ederler. Yani mürtet manasında onların kanlarını, mallarını helal sayarlar. Bugün işte uzantısı IŞİD gibi gruplarda görüyorsunuz bunları. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları da yine en şerli topluluk olarak niteliyor. Onlar okun, avını delen bir okun yayından çıktığı gibi dinden çıkarlar diye bildiriyor. Niye? Çünkü Allah'ın haram kıldığı canları, malları, namusları helal sayarlar bu kimseler. Tehlikeli bir yoldalar. Demek ki Müslümanın bunun gibi iki aşırı ayrı ucun muhatabı olarak... Hakkı bilmeleri gerekiyor. Yani imanı bilmeleri gerekiyor. Madem iman ediyoruz, iman etmekle mükellefiz. İmanı bilmemiz gerekir ki, biz imanı düzgünce bilmezsek, kitabın ve sünnetin gösterdiği şekilde öğrenmezsek, haricilik veya mürcelik gibi tehlikelerle karşı karşıyayız. Kadere imanı düzgün bir şekilde öğrenmezsek, cebriye ve kaderiye fırkalarından bir takım itikatlara sapmamız söz konusu olabilir. Akide esaslarından hangi esaslar? Mesela Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla ilgili, buna imanla ilgili meseleleri düzgünce kitap ve sünnetten öğrenmezsek işte ya müşebbiye fırkası veya cehmiye, muhatıla fırkaları gibi sapık fırkalara muhatap olma riskiyle karşı karşıyayız demektir. Kişi demez yani ben cehmiyim, yani ben cehmiye'nin safhanın akidesini savunuyorum, böyle demez ama onun ortaya koyduğu akideleri farkında olmadan sahiplenmiş olabilir harcılara ait olan görüşleri farkında olmadan sahiplenmiş olabilir. Mürciyeye ait olan görüşleri farkında olmadan elbüsüne dolduğunu zannederek e, böyle itikadlara sahip olmuş olabilir. Huzeyfe Radyalant'tan gelen rivayette işte bu e, esası şöyle zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mürciyenin yani sapan iki fırka çok tehlikeli. iki fırka olarak saydı. İşte bir fırkası der ki namaz niye beş vakit? Biz Kur'an-ı Kerim'de üç vakit görüyoruz. Neden beş vakit kılınıyor diyerek sünnet inkarcılıklarıyla sapar. Bir kısmı da e, kişi la ilahe illallah dedim mi o mümindir. O Müslümanlar arasında, müminler arasında asla bir münafık yoktur demeleri. Bilakis ümmet içerisinde münafık sayısı çok daha fazladır. İman edenlerden fazladır. Kur'an-ı Kerim'de de nifak hakkındaki uyarıya bakın. Bakara Suresi'nden baş, başından itibaren bakın mesela. ilk ayetlerde neden bahseder? İman edenlerden. İman edenlerin vasıflarından beş tane ayette bahseder. Kafirlerden bahsediyor sonra. Kaç tane ayette? Üç, dört ayette. Geri kalanında çok daha fazla ayetlerle münafıklardan bahsediyor. Çünkü en tehlikeli şey nifak ehlidir. Yani kendisinin iman ettiğini söyleyen, iman ishar eden, Dilde bunu tasdik eden, fakat amelleriyle bunu yalanlayan kimseler. La ilahe illallah der, medet ya seyda diyerek suyu içer. Kabirden yardım ister. Yahu la ilahe illallah diyorsun. La ilahe illallah ne demek? Mekkeli müşrikler bu münafıklığı yapacak olsalardı, Allah Resulü asla savaşmazlardı. Allah Resulü onlarla savaşmazdı. Neden? Çünkü o müşrikler, Mekke müşrikleri mert Küfürlerinde, şirklerinde mert davrandılar. Nasıl olur? Sa'd suresinin 5. ayetinde bildirildiği gibi ilahları tekbir ilah mı yaptı diyorlar. Yani la ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yok. Yani Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek bir varlık yok. İbadete hak sahibi sadece Allah'tır. Duam da sadece Allah'a yöneliktir. Adaım da, kurbanım da, namazım da, secdem de, orucum da her şey Allah için. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, La İlahe davetiyle bunu söylüyor. Müşrikler ne yapıyor? Hayır. Allah için olduğu gibi, tamam Allah için de yaparız ama falan için de, filan için de, lat için de, uza için de, bunlar için de yaparız, veliler için de yaparız diyerek başkalarına da ibadet ediyorlardı. Sabahki, gündüzki derste de söylediğimiz gibi Zümer Suresi 3. ayetinde Allah Azze ve Celle onların ne dediklerini kitabında haber veriyor. Diyorlar ki, Allah'ın dışında dostlar edinenler, veliler edinenler diyorlar ki, biz bunlara bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani onlara ibadet ettiklerini itiraf ediyorlar. Evet biz bunlara ibadet ediyoruz ama bundaki gayemiz Allah'a yakınlaşmak. Yani şirk koşuyoruz ama bundaki gayemiz de yine Allah'a yakınlaşmak. Allah Azze ve Celle işte küfür ehlini bu sözlerini naklediyor bize ki aynı şey hastalıklara, pisliklere bu ümmet düşmesin diye. Fakat bunlar diyor ki, la ilahe illallah, tamam. Yani Allah'tan başka ilah yok diyor, fakat Allah'tan başkasına ibadet sunuyor. Allah'tan başkasına mesela kabre gidiyor, kurbanını orada kesiyor. Veli olarak ittihaz edilen kimselerden medet istiyor. Bu Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkını başkalarına verdi halde, işte bakın buna biz münafıklık diyoruz. La ilahe illallah diyor ama ona zıt olan şeyleri yapıyor. Mekkeli müşrikleri asla buna yanaşmadı işte. Münafık olmayı kabul etmediler yani. Ne zaman ki İslam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın yardım ve desteğiyle devlet sahibi oldu, güç sahibi oldu. O zaman münafıklar türedi. Kendilerini kılıçtan kurtarabilmek için, İslam'ın kılıcından kurtarabilmek için tamam biz Müslüman olduğumuzu söyleyelim, La ilahe illallah, Muhammeden diyelim ama içten içe Kalbimizde tasdik etmeyelim, en azından dünyamızı kurtaralım. Bu şüphe eden, mürtabın, nifak üzere olan kimsenin imanıdır. Bu kıyamet gününe kadar devam edecek bir hadisedir. Yani Türkiye'de, Türkiye Müslüman kabul edilen bir ülke, Türkiye Müslüman bir ülke, dolayısıyla ben burada dünyaya geldim, eğer ben hakkı araştırmaz, delilleriyle bunu öğrenmezsem, şöyle bir durumla karşı karşıyayım veya delillerin gereğiyle amel etmezsem, işte bu insanlar Müslüman. Ben Müslüman olduğumu söylerim. Eğer bunlar doğru yoldaysa, bunların dini hak ise dünyada da ahirette de kurtulmuş olurum. Yok dinleri hak değilse en azından dünyada onlarla beraber geçim içinde yaşarım. Müslümanım derim. En azından dünyada işlerim rast gider. Bu nifak ehlinin imanı işte. Bukhari'nin Kabir e, sorgusuyla ilgili rivayet ettiği hadiste bakın sorulacak şeyi vaiz efendiler de anlatırlar ama kendileri buna mukalibet ederler ne hikmetse. Kabirde münker ve nekir denilen sorgu melekleri soru zaman şu soruları sorarlar. İşte sen e, nesin neye iban ediyorsun Rabbin kim o Rabbim Allah'tır der mümin kimse şu adam hakkında ne diyorsun derler ona. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederler. Mümin kimse der ki, o Allah'ın Resulü'dür. O bize delillerle geldi, Allah'ın kitabıyla geldi. İnkar edemeyeceğimiz hak, gerçek delillerle geldi. Biz de onu tasdik ettik, tabi olduk der. Peki ya münafık nedir? İnsanlar. İnsanlar ne diyorsa ben de onu dedim. Der, bunun üzerine azap edilmeye başlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında, yani biz daha kabre girmeden kendimizi sorgulayalım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne getirmiştir? İnsanlar ne derse onu mu diyoruz? Yoksa şu mümin kimsenin verdiği cevap gibi o bize hakkı getirdi, biz bunu delillerle mi öğrendik, ona tabi olarak e, destek mi olduk, bunu mu yapıyoruz? Kabirde karşımıza illaki çıkacak bu. Bu iki cevaptan birini vereceğiz. Ya mümin olarak bir cevap vereceğiz veya e, nifak ehlinin cevabı gibi cevap vereceğiz Allah korusun. Bu sebeple hayat... Allah'a kulluk için var olan bir hayat. Yani biz ezelden verdiğimiz sözü bu dünyada tasdik etmek üzere, amellerimizle, fiillerimizle, sözlerimizle tasdik etmek üzere dünyada bulunuyoruz. Ve başımıza gelen her şey bu kulluk imtihanının sürecinin birer parçası. Enam suresinde bildirildiği gibi benim hayatımda, ölümümde, namazımda, ibadetimde, hac ibadetlerimde bunların hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Bakın sözümüz bu. Yani Kur'an'a muhatap olan Müslümanlar, bu ayet tasvih eden Müslümanlar olarak hepimizin sözü bu. Gerçekten öyle mi? Bu sözümüzde samimi miyiz? Hayatım Allah için mi? Ölümüm Allah için mi olacak? Kurbanım Allah için mi? Namazım, nüsüklerim, hac ibadetim ve bütün ibadetlerim Allah için mi? Biz bununla imtihan süreci içerisindeyiz. Eğer ağzımızdan çıkan şu sözü kalbimizde olduğu için tas, e, dile getiriyoruz ya kalbim bunu diyor. Benim dilim bu yüzden böyle söylüyor. Eğer bunu azalarımızda tasdik etmiyorsa bu nifaktır. Küfür bellidir. İman bellidir. İkisinin arasında bocalan bir nifak vardır işte. Bu yüzden ümmetin pek çok e, kimseleri mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmet 73 fıkıra ayrılacak diyor. 72 saate işte biri kurtulacak. Kimdir o kurtulan? Bugün diyor kendi hayatı döneminde benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar diyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Yani sen eğer Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam hayattayken hangi akide üzerindeydi, hangi dava üzerindeydi, hangi mücadele üzerindeydi asabıyla beraber onu araştırır, ona tabi olursan Yahudileri geç, Hristiyanları geç, ateistleri geç. Yani aleni küfür elini geç. Bu ümmetten kendisini Allah'a ve Resulüne nispet eden 72 fırkayla karşı karşıyasın demektir. Kader inancında Kaderiye ve Cebriye, Allah'ın isim ve sıfatları konusunda e, bu sayılan fırkalar, cehmiyesi, muatılası, müşebbiyesi bunların hepsi sen sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği şekilde itikad ettiğin için seni doğru görmeyecek. Sana düşmanlık edeceksin ve sen de onların yolunu batıl göreceksin. Bakıl görmen gerekir. Çünkü ehli İslam Yunus Suresinin 32. ayetinde bildirilir gibi, hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır? Yani hakkın dışında ancak sapıklık vardır. Hani bugün ithamlar yapılıyor ya, biz siz mi doğrusunuz? Sizden başka doğru yok mu? Allah Azze ve Celle Enam Suresi 153. ayetinde de ki, Muhammed ve Vesselam'a hitap De ki, bu benim dost doğru yolumdur. Ona tabi olun. Bir tane yol. Bu benim doğru yolumdur. Ona tabi olun. Yollara sakın uymayın. Yoksa sizi Allah'ın yolundan ayırır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ayetinin tefsirinde yere bir çizgi çiziyor. Düz bir çizgi çiziyor. Etrafına da kısa kısa çizgiler çiziyor sağlı sollu. Diyor ki, işte bu benim dosdoğru yolumdur. Şu kenardaki çizgilere gelince bunların da başında her birinin başında bu yollara davet eden birer şeytan vardır. Evet, biz hak yola tabi olmak, o hakkın dışındakileri de sapıklık olarak görmek mecburiyetindeyiz. Allah kitabında böyle beyan etmiştir. Resulü bunu böyle açıklamıştır. Evet, biz doğrunun, doğru yolun Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğunu, yani Allah'ın indirdiği vahiy olduğunu söylüyoruz. Buna aykırı olan bütün yolları da ister sağdan yollar, ister soldan yollar, hepsinin batıl olduğuna itikad ediyoruz. Yahudilik batıldır, Hristiyanlık batıldır. Ateizm, komünizm, demokrasi bunların hepsi batıl dinlerdir. Böyle olduğu gibi ehli İslam içerisinde nifak fırkalar olan sufilik, şanefilik, şunluk, bunluk, cehmilik, mutezile bunun gibi fırkalara ayrılan kimselerinde yanlış yolda olduklarını söylüyoruz. Allah Azze ve Celle Resulüne hitaben buyuruyor ki, bakın kitabında bu uyarılar çokça yapmıştır Allah Azze ve Celle. Bunlardan birisi Enam 159. Şu ayetten sonra gelen yani. Altı ayet sonra Allah Azze ve Celle buyuruyor ki şu dinlerinde fırka fırka olan, ihtilafa düşüp fırkalaşanlar var ya Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim? Yahudiler ve işte İşte onlar var ya ne için tehdit geliyor? Onlar dinde fırka fırka ihtilafa düştüler ve fırka fırka oldular. Her bir fırkada kendi elindekiyle seviniyor. Senin onlarla hiçbir şekilde alakan yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Bu ümmette de bunun olacağını bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sizden önceki, yani Yahudi ve Hristiyanların başlarına gelen şeylerin aynısı, tıpkı bir ayakkabının diğer eşine benzediği gibi birer birer bu ümmette meydana gelecek diyor. Yani Yahudilikte, Hristiyanlıkta ne meydana geldi? Bak kitabında Allah Azze ve Celle bildiriyor. Fırkalaşma meydana geldi. Mezhepleşme, fırkalaşma, gruplaşma meydana geldi ve her grup kendi elindekiyle seviniyor. Yani ayet birisi bir ayete tutunuyor, öbürü öbür ayete tutunuyor. Bunlar birbiriyle tokuşturuyorlar. Cem etmek yerine tokuşturuyorlar. Her biri kendi elindekile seviniyor. Birisi bir hadisi tutuyor, öbür hadisi öbür grubun tutunduğu hadisi inkar ediyor. Her biri kendince bir yol tutuyor. Cem etme yok. Eğer bu Allah'tan indirilmiş bir hak ise, Resul'den gelmiş bir hak ise biz inkar etmeyiz. Hepsinin de Allah katından olduğunu söyleriz. İşte Ali İmran suresi 7. ayetinde müteşabihlere tabi olanlar da buradan anlayabilirsiniz. Mesela Allah hakkındaki inancımıza bakalım. Toplum olarak bize öğretilen, biz bu toplumda yetişmiş insanlarız. Allah nerede dendiği zaman her yerde, andığın yerde, kalbinde bunun gibi tuhaf tuhaf, değişik değişik sözler bize öğretilmiştir. Allah Resulü'nün öğrettiği bu mu peki? Bir tane cariyesinin hakkında zulüm de bulunduğunu bir sahabe dile getiriyor. Ben ona haksız bir tokat vurdum. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ne yapayım? Azat messem ki diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni ona götür diyor. Bu cariye sorduğu şey şu. Allah nerede? Cariye Allah semada diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu mümin nedir? Bu iman etmiş bir kadındır. Bunu azadet Akide kitabı olarak işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında yıllar sonra yüz seneler, bin seneler geçmiş piyasada bulabilirsiniz. Akide, el i Sünnet Akidesi diye kitaplar. Diyor ki, kim Allah yukarıda derse kafir olur. Allah Resulü Aleyhisselatü ise, ben bu bahsettiğim hadis sahihi Müslim'dedir. Dikkat edin. Bu hadis sahihi Müslim'de. Onu geç. Allah'ın kitabında zaten e, Allah'ın semada olduğunu ifade eden ayetler var. Mesela bu, bu vatandaşlara desen ki, hani diyor ya Allah semada demek küfürdür. Böyle diyor, böyle itikkat ediyor. Bu Hoca Efendi'ye desen ki İsa Aleyhisselam nerede? Nereye yükseltildi? Semaya. İsa Aleyhisselam semaya yükseltti değil mi? O Yahudilerin, Hristiyanların, kitap ehlinin onu öldürmek istemesine karşı Allah onu semaya yükseltti. Alimran suresindeki ayetler ne diyor? İşte onlar onu öldürdüğünü iddia ettiler. Bel refa'ahu ileyhi bilakis Allah onu kendisine yükseltti diyor. Nereye kaldırıldı İsa aleyhisselam? Semaya. Allah diyor ki İsa'yı biz yani İsa'yı katına yükseltti. Allah kendi katına yükseltti. Semaya yükseltti. Bu nasıl bir itikat ki? Yani Kur'an'a iman etmek, bildirildiği gibi iman etmek küfür diye sana Akide kitabı sunuyor. Demek ki bu hassas bir nokta. Kişi eğer kendisine vahyi Sadece korunacağını Allah azze ve celle'nin bildirdiği, vahiy koruyacağını bildirmiştir. Zikri bizimdir, onu koruyacak biziz. Korunması vaat edilen şey vahidir. Sünnet onun beyanıdır. Kur'an ve sünnet bu vahidir. Bu kıyamet gününe kadar korunacaktır. Sayı sünnet Allah'ın izniyle her ne kadar işte uydurma teşebbüsleri işte zayıf hafızalı kimselerin karıştırmaları, İsrailiyat bulaştırmaları gibi şeyler, müdahaleler olmuşsa bile Allah'ın izniyle bu ilimden anlayan ilim eli tarafından hadisin batıl olanı ile sahih olanı birbirinden ayıklanmış her asırda da böyle kimseleri Allah bulunduracaktır. Hak insanlara hep ulaşmaya devam edecektir. Ama talip olan nerede? Hakka talip olan nerede? Bizim üzerimize düşen hakkı aramak Delili araştırmak, delille tabi olmaktır. Yani Enfal Suresi 42. ayetinde Allah Azze ve Celle yaşayan delil üzere yaşasın, helak olan da delil üzere helak olsun buyurmuştur. Yani iman eden delil üzere iman etsin, küfreden delil üzere küfretsin. Allah neden bu meydanı okuyor? Çünkü küfreden hiç kimse delil üzere küfredemez, kafir olamaz. Ancak şüphe üzerine kafir olur. Hak'tan şüphe eder, bununla kafir olur. Delil üzere küfreden hiç kimse yoktur. Ama imanı da Allah Azze ve Celle delil üzere istiyor. Bize düşen de delillere tabi olmaktır. Evet, dedik ki bu kıssa Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerinde dikkat edilmesi gereken, unutulmaması gereken meserden birisi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra bir takım kimseler dinlen dönmüşlerdi. Evet, onlardan yani bu mürtepler dinden ayrılırlarken farklı farklı gerekçeler öne sürüyorlardı. Bunlardan kimisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlayarak tekrar putlara tapmaya dönüyor ve dinden dönme gerekçesi olarak şunu öne sürüyordu. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olsaydı ölmezdi. Kimisi de şehadet kelimesini söylüyor. Allah'ın birliğine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şahitlikte bulunuyor. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i şehadeti söylüyor. Ama aynı zamanda Müseyleme'yi de resul kabul ediyor. Yani Müseleme de Allah'ın resulüdür diyordu. Beni Hanefî'nin yaptığı gibi. Bunlar namaz kılıyorlar. Kelime-i şehadet söylüyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlar. Ama Müseleme de Allah'ın resulüdür diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun risaletine ortak kılındığına inanıyorlardı. Müseyleme ile Allah Resulü bu peygamberlik görevinde ortaktır diye inanıyordu. Çünkü Müseyleme bir takım yalancı şahitler getirerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin risaletine ortak kıldığını iddia etmişti. Birçok kimse de onu tasdik ediyordu. Buna rağmen alimler bu hususta cehaletleri de olsa bu kimselerin mürtet olduğunda hatta onların mürtet olduğunda şüphe edenin dahi kafir olduğunda icma etmişlerdir. Çünkü bu temel bir sözdür bak. Yani kişiyi İslam'a sokan söz nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani cehaleti mazeret olmayan bir meseledir bu. Cehalet kısım kısımdır. Yani e, her cahil tabii ki mazur değil. Cehaletin mazeret olduğu yer var, olmadığı yer var. Alim ve cahilin eşit seviyede bildiği konularda zaruri ilim diyoruz buna. Cehalet mazeret değildir. Tıpkı işte günümüzde İskender Evrenos gibi bir takım sahtekar dedecellerin çıkıp Allah'ın resul olduğunu iddia etmesi gibi, Allah'ın katından kendisine kitap indiğini iddia edip insanları buna davet etmesi gibi, kim onu tasdik ederse, onunla beraber olursa o İslam dininden ok gibi pırlanmıştır. İslam'la bir alakası kalmamıştır. Cehalet de mazeret değildir ona. Çünkü bu dinde bilinmesi zarur olan bir mesele. Onun O kimseye tabi olduğunu gördüğümüzde anlarız ki bu İslam'da bilinmesi zorunlu olan, İslam'a giriş için bilinmesi zorunlu olan asgari ilmi terk etmiş. O yüzden ona tabi olmuştur. Yani küfür olan cehalet sahiptir zaten o. Cehalet, e, yani e, küfrün bir şubesi de cehalet küfrüdür. Hakkı öğrenmeyi terk etme küfrüdür. Üzerine farz olan en temel konuyu. Yani La İlahe illallah Muhammedun Resulullah'ın ilmini öğrenmeyi bu kimse terk etmiştir. Bunun gibi. Evet. Onlardan kimisi de kelime-i şehadeti kabul ettiği halde, Tuleyha'nın Tuleyha bin Huvelit el Esedi diye e, peygamberlik ilanından başka birisi daha vardı kadın. E, bunu peygamberlik iddiasını tasdik ediyordu. Kimisi de San'a'nın yöneticisi Esredel Anesi'yi peygamber olarak kabul etmişti. Alimler yine aynı şekilde bunların hepsinin küfürde aynı olduğunu icma ile kabul etmişlerdir. Onlar ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlayıp putlara ibadet etmeye geri dönenler, yani mürtedlerin her iki sınıfı da hüküm bakımından aynıdır. Onlardan başka bir kesim daha vardır ki, bunların sonuncusu Hüc'atü Sülemi'dir. Bu şahıs Ebubekir radıyallaha gelmiş ve mürtetlerle savaşmak istediğini beyan etmiş ve Ebubekir radıyallah'tan kendisine yardım etmesini talep etmişti. O da ona silah ve binek vermişti Ebubekir radıyallah. Bu adam ise Müslüman kafir ayrımı yapmadan herkese saldırdı ve mallarını gasp etti. Ebubekir Radyalan bunun üzerine bu adamla savaşmak için ordu gönderdi. Füc'a Ordusunun, ordunun gelişini görünce ordu komutanına sen de Ebubekir'in emirisin. Ben de onun emiriyim. Yani sen de onun komutanlarından bir komutansın. Ben de onun komutanlarından bir komutanım. Üstelik ben kafirde olmadım dedi. Komutan eğer doğru söylüyorsan silahını bırak dedi. Bunun üzerine silahını bıraktı. Onu Ebubekir radiyalarına götürdüler. O da onun diri diri yakılmasını emretti. Sahabenin İslam'ın beş rüknünü kabul ettiğini ikrar etmesine rağmen... Bu adam hakkındaki bekledikleri hüküm buysa o halde İslam'ın bir tek hükrünü bile ikrar etmeyenler hakkında ne demeli? Yani bugün işte kendilerinin e, Müslüman olduklarını iddia eden, Allah'ın kitabından pek çok ayetleri inkar eden, hatta namazı, tesettürü, pek çok hükümleri inkar eden kimseler gibi. Yani biz de Müslümanız diyor ama şeriatın, dinin hükümlerinden ne varsa hepsini inkar ediyorlar. Hac cezalarını inkar ediyorlar Kitapta veya sünnette gelmiş olsun fark etmez. Bunlar nasıl, işte bunlar da işte Müslümanım diyor diye, La ilahe illallah diyor diye nasıl Müslüman sayılırlar? Evet, dilleriyle bunu söyledikleri halde açıkça bunun manasını yalanlıyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden ve Allah'ın kitabından uzak olduklarını açıkça belirtiyorlar. Aynı zamanda diyorlar ki bu Hızır'ın dinidir. Bizim dinimiz ise Atalarımızın dinidir. Öte taraftan bu azılı cahiller onların açıkça ortaya koyduğu bütün bu sarih küfürlere rağmen sırf La İlahe İllallah dedikleri için bu kimselerin ehli İslam olduklarına fetva vermeye kalkışıyorlar. Evet bu büyük bir iftiradır. Bedevilerden birisinin söylediği şu söz ne kadar güzel bir ifadedir. Bize gelip de İslam hakkında bizden bir şeyler dinleyince demişti ki Hepimizin yani kendisinin ve bütün bedevilerin kafir olduğuna şahit ederim. Bizim Müslüman olduğumuzu söyleyen hocaların da kafir olduklarına şahitlik ederim. Muhammed bin Haba söylüyor bunu bir bedevi. Yani onların esasında İslam'la bir alakaları olmadığını kendi ağzıyla itiraf ediyor. Şimdi imanın tanımına bu son madde özellikle imanın tanımıyla ilgili bir mesele. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir. Bugün tanımlanan iman, bu toplumda çoğunluk tarafından tanımlanan iman, kalb ile tasdik, dil ile ikrardan ibarettir. Yani azaların amelini tamamen devre dışı bırakan bir şey. Bir önceki madde neydi? Ebu Talib'in imanı meselesi değil mi? Ebu Talib diliyle ikrar ediyor. Yani Peygamber, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Vesselam'ın amcası var. Amcası, evet öz amcası. Diliyle onun getirdiklerinin hak olduğunu itiraf ediyor. Azasıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashabına destek oluyor. Müşriklerin karşı tarafına geçiyor. Bütün bunları da yapıyor. Amel de var. Fakat onun ondan istenen şey Dilinden La ilahe illallah ikrarını yapması. Bununla her şey bitecek. Allah Resuluna şefaat talebinde bulunacak. Bağışlanma dileyecek. Bunu istiyor. O La İlahe illallah sözünü kabul etmiyor. Yani İslam'ın gereği olan her şeyi yapmasına rağmen, Müslümanlara gereken bütün destekleri vermesine rağmen, bir La İlahe illallah sözünü söylemiyor. Yani İslam'a giriş yapmıyor. Girmiyor İslam'a. Diğer taraftan şuna bakın. Ebu Süfyan, bilirsiniz. Hayatı boyunca Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a şirk safında savaşmış birisi. Küfür safında savaşmış birisi. Fakat Allah Ebu Talib'e imanı nasip etmiyor. İslam'a girmeyi nasip etmiyor. Ebu Süfyan'a ise İslam'a girmeyi nasip ediyor. Yani Allah'ın takdiri başka bir şey. Bize düşen unsurlar başka bir şey. Biz burada duygusal hareket ettiğimizde ee, Ebu Talib'in mesela Müslüman olmuş olmasını çok isteriz çok arzu ederiz. Ebu Süfyan'ın da Müslümanını bir türlü kabul etmek istemeyiz. Ama deliller böyle göstermiyor. Delillere rağmen bir takım kimseler halen duygularla hareket ettikleri için, hislerle hareket ettikleri için bir fırka bugün Ebu Talib'in Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ebu Süfyan'ın ise bir münafık olduğunu, şirkeli olduğunu söylüyor. Şia gibi, Alevi fırkalar gibi. Bazı fırkalar bunu söylüyor. Niye duygusal geliyorlar bu işe? Hayır kalpleri hidayet etmek, hakka hidayet etmek Allah'ın elindedir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sen dahi sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bizim elimizde böyle bir şey yok. Yani biz isteyip arzu ettiğimiz, beğendiğimiz, sevdiğimiz kimseleri aman Müslüman olsun diye ne kadar istersek isteyelim Allah hidayet etmezse bu bizim elimizde değildir. Bu bizim yetkimizde değildir. Biz ancak hakkın tebliğini olduğu gibi sunmakla mükellefiz. Ee, doğru hareket etmek ve mükellefiz Allah dilediğini hidayet <gülüyor> nice kimseler vardır ki Ali Radyalan'tan gelen rivayette olduğu gibi kişi e, hayır üzere yaşamaya devam eder e, İslam üzere, hayır üzere salih ameller üzere yaşamaya devam eder e, kendisiyle cennet arasında bir karışlık, bir mesafe kalmış olmasına rağmen onun hakkındaki yazgı, Allah'ın takdiri öne geçer ve bu kimse küfür üzere ölür Allah korusun. Nice kimseler vardır ki batıl ameller üzerine yaşar, yaşar. Fıskı fücur ve küfür üzere, şirk üzere yaşar. Öyle ki cennetle onun arasında bir karışlık bir mesafe kalır. Fakat yazgı Allah'ın takdiri öne geçer ve bu kimse iman üzere ölür. Hayatı şirk ve küfür içerisinde geçmiş olmasına rağmen son anlarında Allah ona imanı lütfedebilir ve o kimse cennetliklerden olur. Hiçbir ameli olmamasına rağmen dahi. Biz Allah Azze ve Celle'nin hidayet etmesi, işte bazı kimselere bunları nasip etmesi, bazısına nasip etmemesi, biz burasında e, ilgilenmiyoruz. Yani o Allah'ın takdirindedir. Ama bize düşen şu var, biz Allah'a kullukla mükellefiz. Onun emrettiği şeyleri yapmakla mükellefiz. Ve Fatır Suresi 10. ayetini zikrettik. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle güzel söz Allah'a yükselir. Ona yükselir. Yani Allah semadadır. Ona yükselir, yukarıdadır. Ve o sözü salih amel yükseltir. Güzel sözlerin en güzeli la ilahe illallah. Ee, hadiste geldi gibi sözlerin en güzelidir bu. Allah'tan başka ilah yoktur. Kelimeyi tayyip ediyoruz. En güzel söz. İşte güzel sözü la ilahe illallah sözü Allah'a yükselir ama onun yükselmesi için salih amel gereklidir. Amel olmadan demek ki iman kabul olmuyor. Peki güzel sözü söyleyebilmek için, bunu da öğlenki derste söylemiştik. İlim. فَعْلَمْ en لَا اِلَٰهِ اِلَّ Muhammed Suresi 19. ayet. La ilahe illallah diyeceksin ama bunu bilerek söyleyeceksin. Hoyratça değil. Gelişi güzel değil. Bilerek. فَعْلَمْ Şunu çok iyi bil. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. La ilahe illallah derken ne söylediğini bil ki, bir yandan la ilahe illallah derken, öbür tarafta su içerken ya seyda deme. Medet ya seyda deme. Münafıklık yapma. Eğer bunu bilirsen ve bundan samimi olursan böyle bir vartıya düşmezsin. Bu yeterli değil. Bilerek söyledin, bu yeterli değil. Bildin, bir de amel gerekiyor. O güzel sözü Allah'a yükseltecek şey salih ameldir. Salih amel nedir? Sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılınmış, başka bir gaye karıştırılmamış ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine tabi olunmuş amel. Amel eğer ihlaslı olur, yani Allah'a has kılınır, fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymadan yapılırsa bu Allah katında kabul değildir, salih değildir o amel. Amel... Dört dörtlük sünnete uygun şekli itibarıyla sünnete uygun. Fakat Allah'a halis kılınmamışsa o da salih bir amel değildir. O da Allah katına yükselmez. Bu ikisi olmazsa olmaz e, rükünlerdir. Evet, böylelikle siyerden hatırdan çıkarılmaması gereken altı meseleyi de tamamlamış olduk. Subhanekallâhum ve bihamdik ve eşhedü la lâ ilâhe illâhîn tevâhtüke ve estağfuruke ve etûbileyik. Bu hicret hocam, amcası. Müslüman mı Tabi Müslüman olmuştu, hicret etmedi. Evet, hicret etmediğinde de müşrikler tarafından baskıyla, tabi baskıyla, zorla çıkarılmışlardı. Zorla çıkarıldılar. Onlar dediler ki yani bizim gücümüz yetmedi. Yani bunlara karşı koyamadık dediler. Evet bu bir mazeretti ama e, melekler orada ne diyor? Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yani bundan önce hicret etmeliydiniz. Yani böyle bir tehlikeye karşı karşıya kalmadan önce hicret etmeliydiniz. Siz bunu terk ettiniz. Yani mesul olduğunuz nokta burasıdır. E, hitap bununla alakalı. de mazur Efendim? O tevhüle de mazur bir Tabi. Hacı ve Evet. Yani bunu cemaat için evlendiriyor musunuz? Nasıl? Mesela bir cemaat yapmak üzerinde oraya mesela insanların hicret etmesi konusunda yani farz olan farz olan hicrette e, kişinin e, mesela bulunduğu yerde şirke bulaşmadan, şirke zorlanmadan e, yaşayabiliyorsa burada hicret farz olmaz. Yani Allah'a kulluğu yerine getirmesi esas burada. Ama mesela gücü yetmediği için şirke muhatap oluyorsa onu hicret etmesi gerekir. Veya bidatlere muhatap oluyorsa, bidatleri yapmadığı zaman baskaltına kalıyorsa oradan hicret etmesi gerekir. Amin cümlemize. mı? Burada mesela şöyle bir şey var. E, hicret meseleyle alakalı olduğu için e, altını çizelim. Bazı insanlar kafir ülkelerinde yaşıyorlar. Mesela e, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkeler. Bu ülkelerde yaşayan insanlar bunları veli edinmiş oluyor yöneticileri. Türkiye'deki yöneticiler onlardan aşağı kalır mı? Bunlar ehli İslam. Yani münafık bile olsalar yani Müslümanların ülkelerindeki, Arap ülkeleri, Türkiye veya buna benzer ülkelerdeki yöneticiler münafık bile olsalar, İslam'a nispet olundukları için bunlar kafirleri veli edinenler gibi olmazlar. Ama aleni, açık bir şekilde Hristiyan, Yahudi olan bu kimselerin yönetimi altında olmak, onların vatandaş olmak, onları veli edinmektir. Onları yönetici edinmektir. Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı, bu yüzden hicreti farz kıldığı şey bu. Yani onlar ne yapıp edip hicret etmesi gerekir? İslam. Diyarlarına, Müslüman topraklarına. Hak yok mu Yani e, hak bir tane. Yani bir tane hak mezhep var. Dört mezhep imamda o hak mezhebe tabiydi. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. Yani o imamlarda hepsi de mensuplarını, öğrencilerini, kendisinden ders alanları hep Allah Resulü'nden size bir hadis ulaşmış da benim görüşüm, benim ulaştığım ilim ona aykırıysa siz Allah Resulü'nden gelene tabi olun, bizden nakledilene uymayın diye üzerlerinden mebali atmışlardır. Yani bugün bu mezheplere uyanlar başta kendi imamlarını dinlemiyorlar. Asıl mezhepler onlar Yani Türkiye'nin ya da genelinde mezheplerin vuruşunu, e, evet. yani, ben kendim yani burada kardeşlerimizin çoğunluğunda başından geçmiştir. Ben de dahil olmak üzere. Bu tip şeyler bizim hayatımızdan geçti tabii ki. Allah kurtulmayı nasip etsin. Şimdi Allah'ın dini bir tane. Bu tarikatlar, bu tarikatların getirdiği şeyler. Yani bunlara neden mesela hangi tarikattı? Nakşiben diye. Bunlara neden Nakşiben diye deniyor mesela? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam getirdiğinden... Farklı bir takım yöntemleri var. Rifailerin biraz başka, kadirlerin biraz başka, e, diğerlerinin biraz daha farklı. Hepsi de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden başka şeyler olduğu için isimleri de başka. Bunların hepsi de sünnete uygun mesela. Yani sünnet uygun sünnet şey. hakkındaki bilginiz nedir? Ya ben sünnet yani, hakkında ben hiçbir bilgim yok. E, nasıl sünnete uygun diyebiliyorsunuz? Yani... Bakın şimdi burada şunu tayin etmemiz lazım. İlk önce bizim sünneti öğrenmemiz lazım ki hangisi sünnete uygun, hangisi değil bunu bilelim. Ama biz önce tarikatı öğrenirsek ben başımdan geçtiği için söylüyorum. Biz başkalarını hep bu tarikata göre değerlendiriyoruz. Biz rüfaiydik, kadiriydik. Kadir rüfa Kadir tarikatı. İşte kim ne kadar bizim algıladığımız sünnete uyuyorsa o sünnet değildir. Buna uymayan da işte ya hadis inkarısı ya sünnet inkarısı veya sünnete muhalefet eden kimse gözle bakıyoruz. Mesela ee, nak de sessiz zikir esası var. Özellikle menzil grubunda e, bizim o zamanlar şu anda e, ne kadar şekil değiştirdiler bilemiyorum ama o zamanlar şöyle bir şey vardı. Bir kimse üç sefer sesli Allah dilerse derse tarikattan düşer. Şimdi değil mi öyle? Yani buna siz de şahitsiniz. Ama üç sefer seyda dese hiçbir şey olmuyor. Ya seyda yani bana e, ibadet et Demiyor zaten yani o o da onu gösteriyor Allah'ı gösteriyor o da Resulü gösteriyor yani o da bana ibadet edeceksiniz demiyor evet. yani o da varsa Allah, Allah yani sonuçta Peygamber ne yani fatidikten sonra alayseverlerse onun şeyini dinini yayacak birileri zaten gelmesi lazım değil mi yani o din oradan e bunlar ödü. hep var zaten yani bunlar da hadis alimleridir. yani Peygamber'in varisleri e, hadis alimleridir. Allah'ın Resulü'nün hadislerini en iyi bilen kimselerdir. Bu Seyda dediğin Kur'an okumayı bile doğru düzgün bilmiyor. Yani, şimdi biz kişilere bağlı değiliz. Evet. Yani kişiler ne kadar Kur'an ve sünnete bağlıysa biz ona o kadar bağlanırız. Yani o kadar kardeşimiz, ehli İslam olan kardeşimiz kabul ederiz. Ne kadar da kitaba, sünnete mukalevet ederse, isterse peygamberin soyundan geliyoruz. Bu bir ölçü değildir. Yine insanların çoğunluğu bir ölçü değildir. Allah Azze ve Celle Enam Suresi 116. ayetinde yerlindekilerin çoğuna uyacak olursan seni alttan saptırırlar buyuruyor. Zira onlar sadece zanna uyarlar ve sadece saçmalarlar buyuruyor. Hocam sözünüzü ne olmalı? Peygamber soyundan geliyor dediniz ya benim bu da gerçekten herkesin bildiği gerisini Allah bilir ama Peygamber soyundan gelen arkadaşım var. Yani dediğiniz gibi e, yani Yap, yapmaması onun ayrı bir şeyi ama yani ben çoğu şeyi yaptığını görmedim. Şimdi yani şöyle. Allah bilir yani. Şimdi öyle şöyle yapma. bir şey. Ve herkes hani bu da öyle biliyor. Bizim elimizde ölçü mesela kardeş güzel bir şey söyledi esasında. Söz güzel. Fakat e, altı boş bir söz. Mesela sünnete uygun hareket edirler. Bakın insanların zihinlerinde, algılarında bugün sünnet eğer işte sarık sarıyor, cübbe giyiyor, şalvar giyiyorsa, misvak kullanıyorsa işte bu sünnet ehli. Yani bu sünnete uyuyor. Bu değil sünnet. Yani kast edilen sünnet bu değil. Sadece bu değil. Kast edilen sünnet öncelikle akide. Mesela ee, rabıta verdiler mi size? Kitapta sünnetle rabıta diye bir şey var mı? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etti değil mi? Yani sahabelerinden hiç kimseye böyle rabıta diye bir şey öğretmedi sahabeleri, Ebubekir Bekir radıyallahu Ömer radıyallahu Osman radıyallahu anh, hiçbir sahabe böyle bir şey söylemedi. Yani rabıta gibi bir şey hayatlarında bilmiyorlardı. Tasavvuf araştırmacıları dahi, kendileri dahi bunu itiraf ederler ki ilk olarak Hicri 8. asırda Muhammed Masum Faruki o Nakşi silsesindendir, İmam Rabbani <gülüyor> oğlu. ilk defa o rabıta diye bir şeyden e, teorik olarak bahsediyor. Bugünkü şekliyle değil. Ta 12. asırda Halid Bağdadi Rabıta e, Risaletül Halide bugünkü rabıtadan bugünkü şekliyle bahseden ilk kişi. Bunun arkasından gelen onun e, şeyinin halifesin halifesi Abülhakim Arbayasi Rabıtay Şerife diye bir kitap yazıyor ve burada şunu söylüyor. Rabıta öyle mübarek eriştirici bir yoldur ki Allah'ı zikretmekten bile üstündür. Daha eriştiricidir diyor. Şimdi Allah'ı zikretmek Allah'ın kitabında emrettiği, Resulullah Aleyhissat çokça tavsiye ettiği, sahabelerine öğrettiği bir şey. Peki bu rabta ne? Rabta esasında şirktir bakın. Nasıl bir şirk? Mesela biz de hani tasavvuf kültürümüz olduğu için aynı şeyleri sizinle benzer şeyleri yaşadığınız için biliyoruz. İki iki çeşit rabta var. İşte birisi ölüm rabtası, o ayrı. Bir de mürşit rabtası. abdestli bir şekilde kıbleye dönerek, huşu içerisinde, yani namazda bile olduğundan daha fazla, namazda istenen neyse aynı şeyler isteniyor. İşte şeyhinin karşında <gülüyor> onun alından, senin alına florasan gibi bir nurun aktığını göreceksin. 10 dakika, 20 dakika artık ne kadar verildiyse böyle tahayyül edeceksin. Ama peygamber suyu yani ebedde de bozulmamış, yani akrıda da bozulmayacak. Bu bir iddiadan ibaret. Peygamber suyu bozulur mu? Şimdi bakın, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, kendisini yani, peygamber aleyhissalatu Vesselam ailesine nispet ederek bazı kimselerin, işte biz Peygamber'in âliyiz, yani ehlibeytiyiz diyerek söylediklerine dair bir şeyler işitince daha kendi hayatında buna önlem alıyor. Diyor ki, benim Alim benim e, ailem, ehlibeytim ancak takva sahibi olanlardır. Yani soy bir ölçü değil. Nesai'nin sünende Ebu Hureyir Radyo'ndan gelen rivayette uzunca bir rivayettir. Sonunda şu ibareler aynen geçer. Bir kimseyi takvası, yani Allah'tan sakınması öne geçiremediyse, soyu öne geçiremez. Yani soy bir ölçü değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehl Beyti, onun hayatında kendilerine zekatın haram olduğu kimselerdir. Sadakanın, zekatın haram olduğu kimselerdir. Seyit olduğunu bu iddia eden, aynı zamanda da ehlibeytten Beyt'ten olduğunu söyleyen, Peygamberin varisi olduğunu söyleyen bu kimseler neden böyle sadaka, zekat gibi şeyleri kabul ediyorlar? Ben kendim de sadaka alıp veriyorum. Yani bu tarifatta yardım alıp veriyoruz. Yani bu sadaka... Yok yok. Bak ehlibeyte has bir hükümdür bu. Ehlibeyte sadaka haramdır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü ve onun ehlibeytine sadaka haramdır. Yani ehlibeyt olma şerefini kabul ederken bu gibi meseleleri niye kabul etmiyorlar? Muhammed ailesine. Mesela hatta Hüseyin radıyallahu anh çocukken bir tane hurma tanesi buluyor yoldan da. Onu Allah Resulü Aleyhisselam at, at diye ondan attırıyor, elinden attırıyor. Zira bu sadaka malı olabilir diyor. hocam. o şekilde yapıyor. Tam bir, yani Allah Azze ve Celle'nin namazda veya diğer ibadet formlarında istediği şekle, benzer bir şekilde uydurulmuş bir ibadettir ve hedefte Allah da değil, şeyh vardır. Bir de peygamber soyundan gelenin bir önceliği olmuş olsaydı ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine o kadar yardım eden kendi amcası e, yani bu ölçü, e, ölçü değil. Yani soy ölçü değil. Ee, eğer takva yoksa ki takvanın en önemlisi e, Allah'a ve Resulüne uymaktır. itikat esaslarında da amellerde Fakat şurası önemli yani. Soyu biz bir tarafa attık. Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan mıdırlar? Burası bile şaibeli. Çünkü Osmanlı döneminde soy kütük kayıtlarından memurlar vardı. Bazı kimseler rüşvetler vererek kendilerini seyit yazdırıyorlardı. Biz bu konuda bile yakın sahibi değiliz. Velev ki bunun bir ayrıcalığı olsaydı bile. Ama şey, yani mesela, o, o Osmanlı'dan önce yaşamıştı. Tabii önce. Yani Şeyh Abdülkadir Geylani Rahimoğlu'na Allah Resulü ü Aleyhisselatü soyundan olduğu için değil sırf, akidesinden dolayı. Mesela Şeyh Abdülkadir Geylani'nin akidesinde Allah semadadır. Böyle demeyen kimsenin batılda olduğunu söyler. Hanefi mezhebinin sapık bir yol olduğunu söyler. Hak'tan sapmış bir yol olduğunu söyler kunyet Talib'in kitabında. Kendisine Abdülkadir Geylani Rahimoğlu'na nispet edenler ne alemde şimdi? Mesela kadir Tarikatı diyorlar ya, e, ayinleri var, defli, çalgılı zikir yaparlar. Abdülkadir Geylani Rahimallah'ın kendi aslında karşı çıktığı şeyler bunlar. Yani kaynaklarda da böyle. Ama insanlar maalesef delili araştırma konusunda biraz geri kalıyorlar. Bu sebeple batıllara sürüklenebiliyorlar. Ben yani Rab'tan İslam'da yeri yok. Doğru mu? Hı. Bu da Allah'tan ayrısına yönlendirildiği için bu da bir ibadet şekli olduğu için ve Nebi Aleyhisselat Resan'ın da sünnetinde bulunmayan bir uygulama olduğu için böyle. Yani kişi bilmeden ibadet ediyor kastine şirke girmiş onu yani. yani maalesef. Delil yok. Kur'an sünnetler alakalı harika bir yok. Yani benim Allah'a yakınlaşmak için yapacağım her şey Allah'ın Resulü'nden gelmiş olmalı. İspat edelim ki Kur'an sünnetler belir yok. Allah'a izniyle sadece bir bulamaz. Yani sorayım, insan sorayım. nasıl Aynen Nihat Atiboğlu diye bir e, şaklaban diyeyim aynen bu söylediklerini savunmaya kalkıyor. Bu işte onların ne kadar ne kadar sahtekar olduklarını gösteriyor. Yani bu ümmete ne kadar tuzak kurmak için e, böyle dalavereler yaptıklarını gösteriyor. Mesela siz veya ben veya diğer kardeşlerimiz annesini babasını düşünürken abdestli bir şekilde kıbleye dönerek mi düşünüyor? Huşu içerisinde mi düşünüyor? Yani Hanzala radıyallahu anh kıssası mesela arkadaş hatırlattı. Hanzala radıyallahu anh bir gün dışarı fırlıyor, Hanzala münafık oldu diye. Bu kıssayı duymuşsunuzdur. Karşısına Ebubekir radıyallahu anh çıkıyor. Sen ne diyorsun böyle, nasıl konuşuyorsun? O da diyor ki biz Allah Resulü aleyhisselatü vesselam huzurundayken e, sanki cenneti, cehennemi görür gibi oluyoruz. Öyle bir huzur içerisindeyiz ama ey Allah'ın Resulü biz senin yanından ayrıldığımız zaman, ey Ebubekir diyor, biz Allah Resulü'nün yanından ayrıldığımız zaman böyle böyle çoluk, çocuk, meşgaliler bizi alıkoyuyor. Bu hallerdeyiz diyor. Ebu Bekir, radıyallahu anh aynı şey bizde de oluyor diyor. Ve Allah Resulü'ne gidiyorlar. Aynı şeyi söylüyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü yani benim yanımda olmadığınız zamanlarda da beni rabıta yapın demiyor da yani münafık olduklarını hissedecek kadar onları rahatsız eden bu hale karşı diyor ki şayet her anınız benim yanımda olduğunuz gibi olsaydı aleni olarak melekler sizinle müsafa ederlerdi. Fakat ey hanzalar durum öyle değil. Bazen öyle bazen öyle diyor. Yani normali budur. İnşallah. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Yani arzu mutlu oldum yani sizlerle. İnşallah Siz memnun ya, olduk. Nasıl olursa görün. İşte aldım mesut mesut abinizin İnşallah. Oradan da bakacağım. Bu akşamları verdiğiniz kitap Mustafa Mustafa verdi. Onları da okuyacağım. Yani, gerçekten çok memnun oldum. Allah hepimizi hak üzerinde seval eden kullarından eylesin. Yani hakkı hak bilip İnşallah. ona tabi olan batılı batıl olarak tanıyıp ondan da uzaklaşan kullarından eylesin. Yani hepimizin e, bu dünyada imtihan olacağı, böyle parçalışacağı şeyler var. Allah yardımcımız olsun. Yani biz soyundan gelen değil, yorumdan gelen. Ben onu diyecektim. Bugün hocam size sordum ya kot pantolon giyme, şöyle böyle diye. Ya şimdi kardeşim, yani amcamın kızıyla yanıştığımız olur. Yani o Hasan dediğim arkadaşım efendi beyefendi bir çocuk ama mesela şunu diyebilirim kot giyiyorum giyiyorum. Yani küfür şimdi edelim. bizim bu ya bu bunu, gibi şeylerde yani, yani bunlara takılmamamız lazım. Anladın, ha bunlar anladın, önemsiz anladın, değildir. Anladın. Öncelikle şunu yakalamamız lazım. Allah bütün peygamberlerini ne için göndermiştir? Kendisinin huzurunda bütün canların bütün ruhlarının verdiği bir sözü hatırlatmak için. Bizim hepimizin ruhlar bir söz verdi. O, ben Rabbiniz değil miyim dedi, hepimizin ruhlarda söz ver. evet sen bizim Rabbimizsin. Biz bunu ispatlamak üzere geldik buraya. Ve bu rasuller, bu Peygamberler ittiba edilmekle emrolunmuş kimseler. Yani ümmetler bu Peygamberlere tabi olmakla memurlar. Yani Allah'ın Resulü şayet biz yüz yüze olsak, o şerefe nail olmuş olsaydık, karşımızda olsa ve bize şunu şöyle yap dese... ''Ey Resul Resulü beni bir, bir ay, birkaç ay idare et, ben bir kendimi toparlayıp, ikna olayım, kalbim iyice tatmin olsun, öyle yapayım'' gibi endişelerimiz, tereddütlerimiz nasıl olmazsa yani biz bu kafayla bugün bunu söyleyebiliyoruz. Yani gerçekten karşılaşsaydık nasıl da Allah bilir ama bu yakine ne zaman erdik bu meselelerin hepsi çorap yüplüğü gibi sökülür gider. Yani iman demek, bakın... İlk önce imanı anlamak lazım. Mesela, bir kimse gelse buraya ve dese ki, yani binanın alt tarafında yangın başladı. Kaçın kendinizi kurtarın, dese. Biz de desek ki ona, ''Ya kardeş, sen çok güzel bir insansın, çok doğru sözlü bir insansın, ne kadar güzel, Allah razı olsun, sen bizim hayrımızı düşündün, senin karşın şöyle, senin gözün böyle, sen şöyle iyi insansın, biz seni doğruluyoruz, biz senden asla yalan ummayız, sen hep doğru söyleyensin.'' desek, ve kılımızı kıpırdatmasak, ateşten kurtulabilir miyiz? İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız böyle olmalı. Ey Allah'ın Resulü, senin gözlerin şöyle, senin kaşın böyle, senin endamın böyle, sen doğru bir insansın, senden yalan sadır olmaz, sen sadıkul eminsin. Senden yalan asla ummayız. Ama o Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi cennete götüren, cehennemden uzaklaştıran her şeyi bildirmiş. Bunları biz kulak ardı yaparsak, bunlara da iman olmuyor. Ateşten kurtaramayız yani kendimizi. İman bir iman olmalı. Yani iman ittibadır. İman Resullerle gelene ittibadır. Elimizde kantlımız olmalı. Yani. Tabii. Olmalı İlk önce, sohbette bunu işledik. İlk önce bilerek, delil üzere La ilahe illallah demek, sonra bu sözü Allah'a yükselmesi için, Fatıra 10. bildirildiği gibi, salih amelle onu yükseltmek. Eğer salih amel bu La ilahe illallah'a eşlik etmezse, o amel, o La ilahe illallah sözü de Allah'a ulaşmaz. Bu ayetin ifadesi budur. Yani bu saylamayacak kadar örnekleri var. Yani mesela sahabenin imanı mesela Bakara suresinin 137. ayetinde Allah azze ve celle buyuruyor ki onların iman ettikleri gibi iman etmedikçe hidayete eremezsiniz. Yani sahabelere hitaben bunu söylüyor. Onlar istıbler. Onlar senin iman ettiğiniz gibi iman etmedikçe hidayeti asla bulamazlar diyor. Yani sahabenin iman ettiği gibi iman etmeye Allah azze ve celle ta kıyamet gününe kadar Kur'an ulaştığı herkese bir farz kılmıştır. Bizim sahabenin iman ettiği gibi iman etmemiz lazım. Hidayet bulabilmemiz için. İşte o sahabe kardeşin ve örneklerden birisi bu. Bir gün hutbede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam minberdeyken cemaate oturun diyor. Bu sözü daha kapıdayken, Abdullah bin Revaha anh, kapıdayken işliyor, bir rivayette İbn-i işliyor ve bulunduğu yere, daha mescide girmemiş, işittiği için derhal oraya oturuyor. Ve Allah Resulü i Vesselam bundan haberdar olunca gel Abdullah, Allah senin hidayetini artırsın diye dua ediyor. Yani o işte Allah Resulü i Vesselam içeridekileri kastetti, beni kastetmedi, yani böyle bir kelam yapmıyor. Direktmen, emri iştirir bunu uyguluyor. Bu saylamayacak kadar örnekleri var sahabede. Tabi konu uzayıp belki uzun saatleri alacağından biz bunların hepsine dar vakitte giremiyoruz. Ama bunlara siz kendiniz muhatap olmalısınız. Yani hadis kitaplarından, Allah'ın kitabından her gün mesela mealden de olsa dersiniz olmalı. Allah Azze ve Celle madem bir hidayet kitabı göndermiş, bizden istekleri var. Bize emretti, yasakladığı şeyler var. Biz bu kitaba iman eden kimseler olarak bu kitabı en iyi bizim bilmemiz lazım. Yani şundan utanmamız lazım. Müsteşrik kimseler var. Bunlar Ehli İslam değil, Hristiyan veya Yahudi müsteşrikleri. Kur'an'ı bizden iyi biliyorlar. Bu bizim için utanç olmalı. O kitaba iman eden biziz. İman etmeyen birisi nasıl bizden daha iyi bilir bu kitabı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini nasıl bunu e, ters yüz etmiş insanlar, iman etmemiş insanlar bizden daha iyi bilebilir? Bu bizim için bir utançtır. Yani hadisin sayhini, zayıfını, bugünkü ilahiyat fakültelerinde okuyanlara bakın, onların hadis usulü diye öğrendikleri şeyler, oryantalistlerin şüpheleri üzerine, onların araştırmaları üzerine kurulu. Hadisin sahihliğinden, metodolojisinden bahsediyor bu kimseler. Bunlarda metodoloji diyerek bunu alıyor. Ve bunlarda objektiflik diyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesan'dan taraf olarak incelemiyor bunu. Tarafsız. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın de olsa, Aleyhine de olsa böyle, bunu genel literatürde, bütün dünya çapında, bütün din mensuplarınca işte dışarıdan, İslam'a dışarıdan bakan, Hristiyanlığa, Yahudi'ye hepsine eşit bakan bir kafayla algılıyorlar. Bu bizim için utançtır. Bilakis, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelenlerin sayhini, zayıfını bu ümmet bilmeli. Bu ümmetin bu konuda ilim ehli olmalı. Biz bu ilim ehlinin yolunda olmalıyız. Onlardan sayhini, zayıfını öğrenerek, onlara destek olarak e, katkıda bulunmalıyız. Aramızda bu işi bilenler olmalı yani. Amet ederken de bu delil de amet etmeliyiz hocam. Yani delili yoksa, ben ne rapta yapabilirim, ne de başka bir fiil. Yani üç kere almak. Yani bu tarz şeyler de mümkün mertebe değil. Yani, yani şeyh, şeyh sanat diyelim zikir veriyor. Diyeceksin ki ey şeyh diyorsun ki bana işte yüz defa Subhanallah ve bihan değil diye subhanallahü diyeceksin. delinle O da diyecek sana bu evet. Bukhari'de bu Bukhari'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki böyle. Yani kim günde yüz defa bu zikri yaparsa onun deniz köpükleri kadar günah olsa bile bağışlanır. Bak bu buharda biraz. Ha tamam delil varmış, bunu böyle yapayım. Ertesi gün dedi ki sana e, her gün 50 defa estafrullah çekeceksin. Onda da diyeceksin, ey şeyh dün söyledin, Buhar dendi hadis. Allah Resulünden geldiği için ben bunu kabul ettim. Peki bu 50 istifarın delili ne veya namazlardan sonra 25 defa estafrullah bunu verdiler değil mi? Diyeceksin ki şeyh efendi. Namazlardan sonra 25 defa Estağfirullah'ın deliline Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey öğretmiş mi? Allah Resulü'nden gelen 3 defa Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah demek. Bu 25 <gülüyor> neyin nesi diyeceksin? Misal yani. Korgulaman, korgulamanın önüne geçilmesinin sebeplerinden biri de çok kullandıkları bir hak var. Tabi bu hatıla değil, e, alimler peygamberlerin varisidir. Bunu nasıl anlamamız lazım? Evet, peygamberler mal miras bırakmazlar, ilim miras bırakırlar. Dolayısıyla bu veraseti ilan eden kimsenin e, bu varisliğe dair elinde delil olması lazım. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmine, yani onun ümmete tebliğ ettiği ilme, bu aynı şeyden bahsediyoruz aslında sahihini, zayıfını e, ve içeriğini. En iyi bilen kimse, bu ilmi yüklenen kim varsa bunlar peygamberlerin bu manada varisleridir. Onlar peygamberlerin masumiyetinin varisleri değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam masum idi. Yani Allah Azze ve Celle'nin vahiyyle korunmuş idi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şayet tebliğinde hata edecek olsa Allah Azze ve Celle tarafından düzeltiliyordu. Ondan sonra hiç kimse için böyle bir şey söz konusu değil. Mesela bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi Ömer Bin Hattab radıyallahu anh. Bugün hangi şeyhi Hangi şeyhi aklınıza gelirseniz getirin. Hangi alimi, hangi ilmin hangi derecesinde olursa olsun. Hangi alimi getirirseniz bir Ömer Radyalant'tan üstün değildir değil mi? Mümkün değil. Ömer el-Faruk. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu. Böyle bir insan. Fakat Ömer Radyalant bir gün hutbede diyor ki, bu kadınlar mehir talebi konusunda işi abarttılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında, başta peygamber hanımları 12 kıyyeden fazla mehir vermiyorlardı. Şey, mehir almıyorlardı. Bunlara ne oluyor da daha fazla mehir istiyorlar diye. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnetinde olan uygulamayı e, farz kılmak istedi. Halbuki Allah Resulü bunu farz kılmamıştı. Bunu e, ilan ediyor hutbede. Sonra Ömer Radyalan bu hutbesi işte dilden dile aktarılınca kadınlardan bir kadına, sahabe hanımlarından bir hanıma e, ulaşıyor ve sokakta Ömer radıyallahu anh ile karşılaşınca diyor ki, ''Ey mü'minlerin emiri, senin böyle böyle dediğin bana ulaştı.'' Halbuki diyor, Allah Azze ve Celle kitabında Nisa Suresi'nin 20. ayetinde ''Onlara kıntarlar ağırlınca yani bu 12 hukiyenin çok çok üzerinde bir şey. ''Kıntarlar ağırlınca mehir vermiş bile olsanız'' diye bir ibare var diyor. Ömer Radyolan düşünüyor şeyle doğru. Yani bu Allah'ın kitabından bir ayet. Ve benim verdiğim bu hüküm bu ayetle örtüşmüyor. Bir yanlışlık var. Diyor ki Ömer Radyolan, Ömer yanıldı, kadın doğru söylüyor. işte peygamberin varisi ama masum değil. İsterse kendisiyle aynı ilim seviyesinde olmayan biri bile olsa delili getirdin mi, bu delille karşı kibirlenmez. Aleyküm selamünaleyküm. Aleyküm selamünaleyküm. Aleyküm kafanı şuraya selamünaleyküm. selamünaleyküm. Şansı yok. Allah üstü sallandığa var. Hani İbrahim'le desteklenmeyelim. Bu yanlışlar içinde masumunu hor görüp şekta mal aleminde direkt Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le görüşüyor buna da inanıyoruz inanıyorsunuz yani cehalin hudadan varken biz mal aleminde cettim dedemle görüşüyorum diyor bunu aleni söylüyor ve gerçekten biz de bu Anadolu insanları şanssız, buna inanan bir kültürle bir inanıyoruz yani adam mal aleminde söylüyorsa Allah'la ölümsüzle hiç cett gibi bir ilişkimiymiş hocam tabi oldum, maalesef aynı şey Fetullah Gülen de iddia ediyordu. Şimdi bu Müslümanların e, tabi oldukları muhatap oldukları dini düşünmemelerinden Kur'an'ı düşünmemelerinden, sünnet düşünmemelerinden kaynaklı bir şey. Mesela basit bir düşünceyle yani işin ilmi boyutuna, delil boyutuna hiç girmeden basit bir düşünceyle şunu söyleyebiliriz. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi vefatından sonra Allah Resulü'nün vefatından sonra Allah Resulü'yle görüşmeye daha yakın kimseler. Ve onu şeklinde tanıdıklar için, yani şeytan olması, şeytan müdahalesinden de en uzak kimseler. Çünkü şeytan e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kılına giremez. Uykuda bile olsa, rüyada bile olsa. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeklini bilmeyen bir kimse e, böyle bir iddiayı doğru zannedebilir. Şimdi Adam yani. mesela insal verir, benim kılımda birisine görünüyor ve ben Allah'ın Resulü'yüm diyor. Allah'ın Resulü'nün şemalini bilmeyen bir kimse buna pekala inanabilir. Burası ayrı bir boyut. Sahabeler bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördükleri için böyle bir riskleri de yok. Bakın şimdi. Cemel Savaşı'nı bilirsiniz. Kimle kim savaştı? Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a. Onun yanında Talha ve Zübey radıyallahu Her ikisi de cennette müjdelenmiş sahabeler. Bunlara karşı Ali bin Ebi Talp radıyallan onun yanında Ammar bin Yasir radıyallahu anh'a ve bir kısım sahabeler. Sahabe arasında e, kan dökmeye götürecek kadar ciddi bir mücadele. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlardan birine görünüp de sen hatalısın, bunu yapma, Müslümanların kanının dökülmesine sebep olma diyemez miydi? Ya, yine kanlar... Veya Ali Radiyalan zamanında Sıffin Harbi. Muaviye Radiyalan'ın leksinin arasında olan olaylar. Yani bu e, muhatap olduğumuz dini Düşünmeden böyle körcesine dalmaktan kaynaklanıyor. Ciddiye almadığımızdan, hafife aldığımızdan kaynaklanıyor. Nice hurafeler peşinde kanlar getirmiştir. Bu ümmetin kanlarını dökmüştür. Allah işte kendisinin yücelttiği değerleri yüceltmememiz sebebiyle aslında bizi imtihan ediyor. Birbirimizin kanını döküyoruz. Bu mesela Suriye, Irak öncesinde, Afganistan ve başka yerlerde Dikkat edin. Bu körlük sebebiyle, umumi olarak Müslümanların delilere karşı körce hareket etmeleri sebebiyle ehli la ilahe illallah, iki tarafta la ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah diyen taraflar birbiriyle harp ediyor. Bunlar birbirinin gücünü kırıyor. Amerikan, İsrail, Yahudi uşakları geliyor. Müslümanların e, topraklarında hakimiyetini kuruyor. Demokrasi adına, barış adına vesaire adına. istediği atı oynatıyor ondan sonra. Ama onların kanı dökülmüyor. Dikkat edin. Müslümanlar zaten birbirinin kanını döküyor. Delille değil de hislerle hareket etme sebebiyle. Allah yardımcımız olsun.